Şertan Rijim. Bismillahirrahmanirrahim. الله Rabbil الرحيم Afşolü salatı ve العالمين teslim. Ala aşrif al على ve al وعلى ve أصحاب yijmägin. Allahumma علمنا ma yınfagına ve ınfagına bıma ımlımtına ve zıdnı ılmaya ılim. Ve ırnal hakkı hakkın ve ırzıqnı itibâğa ve ırnal baatıla baatıln ve ırzıqnı Ve al ve içine bir rahmet kafi ibadet kes dördüncü dersimize geldik kalbin ilacı dua ve dava hastalık ve onun şifası veya bir başka haliyle neydi bunun ismi burada yazıyordu ben de ezber değilim ama elcavabul kafi limen sela anı dava iş şafi veren ilacı arayan kimseye yeterli cevap Bazılar başta da söylemiştim ben size bu iki ismi karıştırmışlar ve İbn Kayyim'in iki kitap olduğunu zannetmişler. Kitabının birisi Seddu ve Deva işte e, Hastalık ve Onun Şifası, diğer bir kitap ise El Cevabul Kafi Limen Sa'ele An-Deva'i Şafi diye. Hatta mesela bendeki Zadul Ma'at'ta İbn Kayyim'in kitapları yazılırken ikisi de yazıyor. Halbuki bu ikisi tek bir kitaptır. Ben Mektebetü'ş Şamiliye'ye baktım. Orada Edda'u ve deva değil de el kafi. Limen se'ele anid deva iş şeklinde geçiyor. Evet. Bugün güzel bir ders işleyeceğiz. Ben çok iyi hazırlanım derse. Bakın böyle kaynaklar da getirdim. Farklı farklı kaynaklardan da dersi ele alacağız. Bir de bugün mesela bir kitap okurken, ben özellikle getirdim bunları. Bir kitap okurken neye dikkat edeceğiz? Nelere dikkat etmemiz lazım? Bunlar üzerinde de duracağız arkadaşlar. Evet şöyle ana ekranımıza geçelim. Nerede kalmıştık biz? Biz burada kalmıştık. Ve kezelke dua. Duada böyledir. Türkçesini de alayım ben hemen önümü açayım. Şimdi arkadaşlar Arapça okumanın güzelliği burada. Arapça okumanın güzelliği burada. Şimdi sayfa 13'teyiz. Ben yanıma kalem almamışım ama neyse hayırlısı olsun inşallah. Bakın sayfa 13'te 1, 2, 3, 4, dördüncü paragrafla başlıyor bizim şimdi başlayacağımız. Diyor ki da istenmeyen şeylerin def edilip istenen şeylerin elde edilmesinde en güçlü sebeplerden bir tanesidir. En güçlü sebeplerden bir tanesidir. İstenilen şeylerin def edilmesi İstenilen şeylerin celb edilmesi, istenmeyen şeylerin def edilmesi. Şimdi bakın şurada ve kezalike dua dua da böyledir diyor ya. Şuradaki kezalike üst taraftan bir benzetmeyi gerekli kılar. Dua da böyledir. Nedir dua? Dua nasıldır? Nedir? Tamam mı? Yani e, bu nasıl olur? İşte aynen şu şekilde muhakkak insanın kendi nefsi iza ehazet devâe ilacı aldığı zaman bir kabulün tammin tam bir kabulle aldığı zaman kâne intifâul bedeni bihi beden ondan faydalanır nasıl faydalanır eee, şartlara uyduğu kadar diyelim bakın fekezal kelbü kalp de böyledir iza iza e, rukâ şey aldığı zaman aldığı zaman veya sığınmayı tam bir şekilde sığınma gerçekleştiği zaman okuyan da bütün gayretini ortaya koyduğu zaman hastalığın giderilmesinde duada böyledir diyor şey e, kalpte böyledir. Arkasından diyor ki işte duada böyledir. Yani ne demek istiyor? İşte duada duanın gerekleri tam olarak yapıldığı zaman istenilenin elde edilmesi istenilmeyenden de kaçınılması noktasında duada öyledir. Mümin bir kul bir şeyler isteyecek. Ya Rabbi bana şunları şunları ver diyecek. Ya da mümin bir kul, ya Rabbi beni bunlardan bunlardan koru diyecek. Yani mümin kulun iki tane durumu var. Birinci durum, bir şeyi istemesi. İkinci durum, bir şeylerden kaçınması, bir şeyleri terk etmesi, bir şeylerin ona ulaşmasını engellemesi. Mesela biz, ya Rabbi, Allahümme inni eselükel huda, hidayet istiyoruz. Vettuka, takva istiyoruz. ve afaf, afiyet istiyoruz. ve gina, zenginlik. Bak bunlar istenilen şeylerdir. Mesela, inni min ilmin la ee, istenilmeyen şey fayda vermeyen ilim bunu istemiyoruz şirk bunu istemiyoruz korkaklık bunu istemiyoruz ihtiyarlığın belimizi bükmesi bunu istemiyoruz acizlik bunu istemiyoruz demek ki iki türlü dua var ya bir şeyleri istemek şeklinde gerçekleşen dua yazalım dua ne oldu bizim kalemimize Bugün hangi rengi kullanalım arkadaşlar? Şöyle bir canlı bir renk kullanalım. Sayfamızda başa alalım böyle. Evet. Bugün çok güzel ders olacak arkadaşlar, o yüzden acele etmiyorum. Du'a, du'a da iki du'a iki yol vardır. Öyle demeyelim de yanlış olur öyle dersek. Tam bir şey, tam bir oturtayım ben zihnimde. Şöyle evet. Duada iki talep vardır. Evet. Bir, ya istenilen talep edilir ya da İstenilmeyen mekruh yani. Ben kaçınılır. Yani ya bir şeyi isteriz ya bir şeyi isteriz, bir şeyi talep ederiz ya da bir şeyden uzak durmayı talep ederiz. Tamam mı? Ya bir hayrı talep ederiz ya da bir şerden şerden uzak durmayı talep ederiz. Ah bu güzel oldu bakın. Siz burada yazdığıma bakmayın. Soruyu bu şekilde soracağım ben size. Ders anlatırken bir de nasıl soracağımı zihnimde şekillendiriyorum. Ona göre kelimeler seçmeye çalışıyorum. Ya bir hayrı talep ederiz ya da bir şerden uzak durmayı talep ederiz. İki türlü dua var. İşte her ikisinde de her iki durumda da dua her iki durumda da dua bir gereken şartlar yerine getirilirse 2. Şartları bozan, duayı engelleyen engeller ortadan kaldırılırsa işte o zaman ve kezelke dua, duada tam anlamıyla netice verir. O halde bir, şartlar yerine getirilecek. Evet, iki, engeller ortadan kaldırılacak. Evet. Gördünüz değil mi? Demek ki Allah'a dua edeceğimiz zaman iki şeye dikkat edeceğiz. Bir, şartların yerine getireceğiz. İki, engelleri ortadan kaldıracağız. Şimdi i̇bn kayın bunları tek tek tek tek anlatacağız. Önce dua hakkında diyecek ki innahu o dua min akvel esbabi sebeplerin en kuvvetlisidir. Akva en kuvvetli demektir. İsmi taftil siyasi. Fi defil mekruhi kötülükleri İstenilmeyenleri def noktasında sebeplerin en iyisidir, en kuvvetlisidir. Ve husulil matlubi. Bakın ben hani ikiye ayırdım ya arkadaşlar duayı. İkiye ayırdık ya bir e, kötü istenilmeyen şeyleri terk etmek, istenilmeyen şeylerin bize ulaşmasını, ulaşmamasını talep etmek, iki istenilen şeyleri talep etmek. Bakın İbni Kayım'da aynı şekilde, İbni Kayım'da aynı şekilde bakın. Fi el mekruhi bir duada ne yaparız kötülüklerin bizden def olmasını isteriz mekruh yani kötü şey bizden uzak olsun bu bir benim söylediğim işte ve husulil matlubi bir de talep isteklerimiz vardır bunları yöneltiriz ancak bazen ne olur işte duaya icabet edilmez. Bazen sen dua edersin ama icabet edilmez. Arkadaşlar burada bir şey söyleyeyim. Ben bu bölümü okuduktan sonra Sübhanallah sadece duygularımı paylaşıyorum. Hiç farklı bir şeyleri anlamayın. Yani içimden geçen duyguları paylaşıyorum. Siz de kendi duygularınızı bir düşünün bakalım. Ben burayı okuduktan sonra e, bu kadar günahkar olmama rağmen Allah Teala benim dualarımı kabul ediyor. Demek ki bu günahlardan arınsak yani sahabe gibi, selef-i salihin gibi, ülemalar gibi olsak hani onlar bir şey istiyor anında oluyor ya hemen oluyor. Dört tane alim bir araya gelmişler çok aç dua ediyorlar. Dua ederken kapıdan valinin yardımcısı geliyor bir kese altın getiriyor. Daha dua bitmeden icabet oluyor. Ee, böyle çok şey var. Yani e, bir e, salih zat çölde giderken bakıyor bir şey istiyor pat. Allah subhanahu wa icabet ediyor. Onların Allah'la ilişkisi, Selef-i Salih'in hayatını çok okuyun arkadaşlar. Selef-i Salih'in hayatını okumak çok faydalıdır. Çok faydalıdır. Onlar Allah'tan bir şey istediği zaman daha duaları bitmeden yerine geliyor. Bunu garip gerekiyor. Biz bu kadar günahkar olduğumuz halde Allah subhanahu bizim dualarımızı kabul ediyor ya, onlar o günahlardan kaçıp o kadar çok ibadet ettiklerinde demek ki Allah subhanehu ve teala onlar daha dua ederken Allah subhanehu ve teala yerine getiriyor. Aklıma bu geldi. Yani günahlarımızdan bir arınsak, kendimizi ibadete bir versek, züfte, takvaya, ihlasa bir versek demek ki bütün kapılar açılacak, ağzımızdan bir şey çıkacak Allah subhanehu ve teala yerine getirecek bu aklıma geldi. Neyse Bazen de duanın ne olmaz? Ee, tesiri olmaz Bunun sebebi imali li da'fihi fi nefsi Ya dua Kendi içerisinde Zayıftır Duanın za'fiyeti vardır Onu anlatacağız Bi en yekûnet duaa La yuhibbuhullâh Lima fihi min udvan Evet Evet Duanın içerisinde Allah'ın hoşlanmadığı, düşmanlık gibi, zulüm gibi, yoldan çıkma gibi içerik vardır. Yani sen dua ediyorsun, Allah'ın hoşlanmadığı şeyler istiyorsun. Sen dua ediyorsun, Müslümanlara beddua ediyorsun. Sen dua ediyorsun, kendin hakkında hayırlı olmayan şey. Allah benim cezamı versin diyorsun veya Türkçe olarak belamı versin diyorsun. Veya bir düşmanlık üzerine ya da işte Allah subhanehu ve teala onun yolunu kapatsın diyorsun. Ya da Allah subhanehu ve teala... Ee, şuna şöyle yapsın diyorsun. Düşmanlık var duada, zulüm var, yoldan çıkma var, haddi aşma var. Ha. Demek ki demek ki arkadaşlar, bu rengi ben sevmedim arkadaşlar ya çok çirkin bir renk. Evet rengi değiştirelim. Yani ben sevmedim. Demek ki duanın şartlarında, duanın engellerinde bir duanın içeriğinin uygun olmaması. Bizim duamızın önündeki engellerden bir tanesi budur. Allah'ın kızdığı, Allah'ın öfkelendiği yani haram iş istiyor adam. Allah'a dua ediyor, Allah'tan haram olanı istiyor. Allah'ınız değil mi? Duanın içeriğinin uygun olmaması Duanın kabulünde en önemli etkenlerden bir tanesidir. Kabul edilmemesinde en önemli etkenlerden bir tanesidir. O halde buradan şu sonucu da çıkartıyoruz. Dua ederken nasıl dua edeceğimizi bileceğiz. Dua ederken nasıl dua edeceğimizi bileceğiz. Buradan çıkan sonuç bakın. Duanın ile ilgili. Buradan çıkan sonuç duayı nasıl yapacağımızı öğrenmemiz lazım. Öğrenmemiz lazım. Birinci maddeden çıkan sonuç arkadaşlar bu yeni bir sonuç değil. Birinci maddeden çünkü ne dedi İbn Kayyim? İmmalı da'fihi fi nefsihi dua kendi zatında zayıftır. Nasıl tercüme etmişler burada? Duanın kendisinde bir zayıflık nedenidir. Bak çok güzel tercüme etmiş. Yani bu kitabı tercümeden tebrik ediyorum. Çok güzel tercüme etmiş. Fevayet gibi değil. Diyor ki bakın arkadaşlar bu ya içerisinde bir düşmanlığın bulunmasından dolayı bunun Allah'ın sevmediği bir dua olması sebebiyle duanın kendisinde bir zayıflık. Bunun altını çizin. Duanın Kendisinde bir zayıflık var yani duan senin duan zayıf tamam sen çok salih bir zat olabilirsin gönülden isteyebilirsin haramlardan kaçınabilirsin ama duanın kendisi zayıfsa bu iş olmaz bu tıpkışına benzer sen çok iyi bir şoför olabilirsin paran olabilir arabanın e, benzinli sonuna kadar doldurmuş olabilirsin arabayı tertemiz yıkamış olabilirsin sıfır lastikleri takmış olabilirsin ama arabanın motorunda problem varsa o yol uzun sürecektir. Arabanın motoru problemliyse o yol uzun sürecektir. O halde öncelikle duanın içeriği güçlü olmalıdır. Peki bunu da nasıl öğreneceğiz? Bakın duayı nasıl yapacağımızı öğrenmemiz lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir, Kur'an-ı Kerim'deki duaları okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'deki duaları ezberleyeceğiz. kuran Kerim'deki dualar Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena böyle Rabbena ile başlayan dualar Rabbena atina minledünke rahmeten ve hey'lena min emrina rşada. Kur'an-ı Kerim'de şimdi ödeviniz ne? Ödev veriyorum. Bu mecburi ödev değil arkadaşlar. Bu mecburi ödev değil. Bu ödev tavsiye içerikli bir ödev. Kur'an-ı Kerim'deki Duaları buluyorum ve ezberliyorum. Evet, çünkü Kur'an-ı Kerim'deki dualar, Kur'an-ı Kerim'deki dualar en cami, içerik olarak en güçlü dualardır. Kur'an-ı Kerim'deki dualar içerik olarak en cami, en güçlü dualardır arkadaşlar. Bundan dolayı bu dualar ezberlendiği zaman ve namazda olsun yolculukta olsun ne bileyim Allah'a el açıp dua edeceğimiz zaman bu dualarla Allah'a dua edersek çok daha güçlü olur. Mesela biz 2013'te 2015'te. 2015'te cezaevine girdiğimizde hemen arkadaşlara ben şey ezberletmiştim. Ashab-ı Kehf'in duasını. Hani onlar mağaraya sığındılar ya. Orada Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayi min Rabbim sen katından bize bir rahmet ver ve şu işimize de bize bir kolaylık, bir çıkış yolu göster şeklinde bunu ezberletmiştim ben o zaman için. Ee, o halde Rabbena atina faf'u annâ yâ rahîm ve afer lenâ Böyle Kur'an-ı Kerim'deki duaları Güzelce ezberliyoruz. Güzelce Kur'an-ı Kerim'deki duaları ezberliyoruz. Onlarla Allah'a dua ediyoruz. Ee, bu çok etkilidir. Duada en etkili yöntem budur. Bu birincisi. ise arkadaşlar. Biz duanın içeriği uygun olması gerekir dedik. Duayı nasıl yapacağımızı öğrenmemiz lazım dedik. Bu birin sonucu. Sonucun da sonucu. Kur'an-ı Kerim'den dua ezberleyeceğiz. İki, sünnet. Yani hadisler, evet yani hadisler ee, bu duaları da ezberleyeceğiz. Hesnül Müslüm var ya ondan alacağız cebimizde Devamlı gezdireceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin orada yapmış olduğu duaları ezberleyeceğiz. Burada İbni Kayım ileride Resulullah'tan rivayet edilen dualar var. Bunları da ezberleyelim şimdiden. Ezberlemeye başlayın siz bence. Arapça ezberleyemeyen Türkçesini ezberlesin. O da olur inşallah. Sünnette hadislerde geçen duaları ezberleyeceğiz arkadaşlar. Sünnette hadislerde geçen duaları bu da iki. Üçüncüsü ise Selefi Salihinin duaları var arkadaşlar. Bunları ezberleyeceğiz. Bakın bu dualar yani hem Kur'an'da hem sünnette hem de selef salihin duaları bu dualar arkadaşlar çok camidir. Yani sen mesela bir sıkıntın var. Nedir? Evladınla ilgili bir sıkıntın var. Diyorsun ki ya, ya Rabbi evladımı ıslah et. Ya Rabbi işte bununla ilgili bir dua diyorsun. Ama Kur'an'ı kendine Rabbena atina milledünke rahmeten bize rahmet ver. Bak bize rahmet. O kadar geniş bir dua ki her alanda rahmeti kapsayan bir duadır. Evet. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Bir. Dua da böyledir yani dua hangi konuda istenilen şeyleri elde etme, istenilmeyen şeylerden de sakınma noktasında en güçlü, en güçlü sebeplerden bir tanesidir. Min akwil esbab, sebeplerin en güçlüsüdür dedi İbni Qaym el Cevziye. Evet duanın önünde Şimdi şurayı izah ediyoruz biz arkadaşlar Nereye izah ettiğimizi de Anlatayım ben şuraları bir silelim Evet Nereye anlattığımızı Ben size izah edeyim bakın Şurayı Velakin Kad yetekallefu Eferhu anhu Burada Türkçesinde ise Ancak bazen duanın tesiri olmayabilir 1-2-3-4 dördüncü paragrafın ikinci cümlesi ancak bazen duanın tesiri olmayabilir dedi ya işte orayı şey yapıyoruz şerh ediyoruz açıklıyoruz bunun sebebini de duanın tesiri olmayabilir dedi bunun sebebini de bakın bir şurada ne yaptık izah ettik bir dua zatı itibariyle zayıftır Heh, bak çok güzel oldu bu cümle dua zatı itibariyle zayıftır ya bir şey istenilen bir şeyi İstediğin şey Allah'ın öfkelendiği bir şeydir. Ya bir düşmanlıktır ya da içeriğinde bir problem vardır. Zati itibarla duanın ikincisi, yani arabanın motorunda problem var. Bu birinci sebepti duanın şurada vakat ve lakin kat yetekhalef esru an birinci sebep bu. İki. ve imma diyor zaten bakın buradan başlıyor li dafil kalbi. Evet. İkinci sebep. Duanın kabul şunu şöyle çevirsem nasıl olur? O zaman da göremem. Ben göremem. İki duanın kabul edilmemesindeki sebepler. Tamam mı? Ne demiştik? Pardon unuttum ben. Kalbin zayıflığı. Bunu da İbn-i şu şekilde açıklıyor. Ve ademi ikbali alallahi ve cem'iyetihi aleyhi vakte duayihihi dua esnasında kalbin zayıflığını şöyle açıklıyor. Bütünüyle kulun Allah'a yönelmemesi. Şöyle yapalım. Sen siz anlayın. Kulun kalbini Dua anında bütünüyle Allah'a yöneltmemesi. Elini açtığın zihninde bir sürü problem var. Ağzım mırıldanıyor. Allah'ım bana hayır ver işte. Bana bol ilim ver. Çok sağlıklı ver. Yolumu güzelleştir ya Rabbi. Zihinde bir sürü şey var. Kalben, bütün kalbinle Allah'a yönelmemek işte bu da duanın önündeki engellerdir. Ne demiş burada? Ya kalbin Allah'a yönelmemesi ve duanın da ona tam odaklanmaması sebebiyle kalpte bir zayıflık vardır. Kalpte bir zayıflık vardır. Yani kalp bütünüyle Allah'a yönelmemiştir. Demek ki arkadaşlar, demek ki dua anında kalbin bütünüyle Allah'a yönelmesi gerekir. Evet, dua anında bütünüyle böyle bütün benliğimizle Allah'a kalben yönelmemiz gerekiyor. İbni Kayyim burada çok güzel bir şey yapıyor arkadaşlar. Örnek veriyor. Fayakuni bir menzil etilak rah rahi veya de olabilir. Bakalım benim metinde nasılmış. Benim kendi metnimden okuyayım ben. Evet. Rahvi diye geçiyor. Ben rıhvi diye ezberim bu metni ama. Neyse demek ki her iki şekilde olabilirmiş. Rahvi diye geçiyor. Ee, şey demek, gevşek demektir. Raha, raha gevşek, gevşemek, pörsümek demektir. Çok güzel. Ee, hani ok atarsınız ya, yayı iyice çekmeniz lazım. Yayı, yayı gevşek çektiğiniz zaman ok fazla ileriye gitmez. Yayı ne kadar böyle gererseniz ok o kadar ileriye gider. İşte bu diyor İbn-i Kayyım, gevşek bir yaya takılan ok gibidir. Gevşek bir yaya takılan ok gibidir. Fe inne sehme ok yahruc minhu yaydan çıkar hurucen daifen zayıf bir çıkışla çıkar. Zayıf bir şekilde çıkar. Sen yani kalbini bütünüyle Allah'a yönlendirmediğin zaman bu gevşek bir yay gibidir. Şöyle hafif asıldığın zaman sapan falan kullanır mıydınız bilmiyorum. Bizim zamanımızda vardı. Böyle lastiklerin serum lastiklerinden sapan yapardık. Meşinden asılır atardık. Uzağa gitmesin iyi gitsin diye böyle bütünüyle çekerdik. Bazen fazla çekerdik. Şeyden kopardı. Ucundan kopar o da sakatlardı yani yüzümüze filan gelirdi. Çocukken böyle şeyler yapardık. Tabi bu yasaktır İslam'da arkadaşlar. Evet. Anlaşıldı değil mi? İkinci sebep ise nedir? İkinci. Ee, yani duanın kabul edilmemesinde ikinci sebep kalbin bütünüyle Allah'a yönelmemesi ve imma li husulil ma'ni'i el icabe ya da Allah'ın senin duana icabet etmesinin önünde engel vardır. Sen dua ettin. Allah icabet edecek ama önünde koskoca bir du duvar var. Allah subhanahu ve teala duana icabet edecek. Duanın icabeti sana doğru gelecek ama engel var. Ma'ni var yani. Ne var? Ma'ni var. Ne gibi? Bakalım bir de ne demiştik? Duan içeren ilk olma, ilk kalbin zayıflı. üç. Duaya engel, duanın pardon, evet. Duanın kabulüne engeller var. Ha. ne gibi buradan bakalım? Haram yemek. Başka ne diyor arkadaşlar? Kalbin günahlarla pas tutması. Kalbin günahlarla pas tutması gibi demek ki arkadaşlar duanın kabulünde engellerden bir tanesi de ma engeller, duanın kabulünün olmamasının sebeplerinden bir tanesi de duanın önünde icabetin önünde engeller varmış. Bu da ne gibi? İbni Kayyım diyor ki min eklil haram haram yiyorsun ve rayn-i alel kulub kalplerin e, üzerinde rain kir var bu şeyde geçiyor mutaffifin suresinde olmazsam, kella belrane ala kulubihim Bil, bilakis onların kalplerinde kir vardır yani e, pas vardır günahlar paslanır demir paslanır ya arkadaşlar işte günahlar kalbi paslandırmıştır ve istilâil gafleti ve şehveti ve lehvi ve galebetâ aleyhî gaflet gaflet yani Allah'ın emirlerini unutmak, haramlara dalmak ve bunlarda oyalanmak. Şehvet dünyanın peşinden koşmak, lehiv oyun ve eğlence, dikkatsizlik. Yani tamamen tamamen dünyayla meşgul olmak. Galebet ha aleyha. Dua'yı ne yapmıştır? Kalbin üzerine galip gelmiştir. Kalbi tamamen kaplamıştır. İşte bundan dolayı da ne yapmaz? Dua Kabul olmaz diyor. Türkçesinde ne diyor? Ya da haram yeme, zulüm, günahların kalp üzerinde iyice pas tutması, gaflet, şehvet, oyun ve eğlencenin istila edip kalbe hakim olması gibi nedenlerle duaya icabet edilmesine engel bir durum bulunur. O halde arkadaşlar biz bakın şöyle şeyimizi alalım. Duanın ne gördük? Şurayı geçelim. Ya şartlar yerine getirilecek ya da engeller ortadan kaldırılacak. Bu ikisi olacak. Bir, Duanın içeriği uygun olacak. 2. Kalbin zayıflığı. Yani dua da bütünüyle Allah'a yönelmek gerekiyor. 3. Duanın kabulünde engeller vardır. Kemafi Müstedrek Hakim Müstedrek. Hakim imam Hakim. Müstedrek isimli kitabı vardır. Bu kitaptan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi bizim Hadis kaynaklarımızın iki tane en sayi kitabı vardır. Birisi Bukhari'dir, diğeri de Müslim'dir arkadaşlar. En sayi iki kaynak. Sahih Bukhari ve Sahih Müslim. Oldu mu? Sayı. Bunlar en sayi kaynaklardır. İmam Bukhari ve İmam Müslim hadislerini alırken bazı şartlar getirmişlerdir. O şartlara uygun olan hadisleri almışlardır. Dikkat. İmam Bukhari ve İmam Müslim bazı şartlar getirmişler. O şartlara uygun hadisleri almışlar. Ve İmam Bukhari'nin Buhari'si yani Sahih'i ve İmam Müslim'in Sahih'i en sahih kaynak olarak kabul edilmiş. İmam Hakim gelmiş, hakim. buhar ve Müslim'den sonra büyük bir hadisçidir. Demiş ki, Bukhari'nin şartları belli. Müslim'in de şartları belli. Ben araştırayım demiş. Ben araştırayım. Buhari'nin ve Müslim'in şartlarına göre Var olan ama onların kitabında almadığı hadisler var mı? Bak Buhari'nin şartları var. Buhari o şartlara uygun hadisleri almış. Acaba bütün hadisleri almış mı? Şartlarına uyan bütün hadisleri almış mı? Müslim bazı şartlar getirmiş hadislere kabul etmek için. O şartlara uygun bütün hadisleri almış mı? İmam-ı Hakim demiş ki hayır almamışlar. Bunlar bütün şartlarına uyan bütün hadisleri almamışlar. İşte Bukhari'nin ve Müslümin kitabında almadığı hadisleri hakim müstredekte almış. Hakim müstredekte almış. Bak müstredekinde diyor istidrak demektir zaten. Ee, yani neyse bunun ne demek olduğunu izah etmeyin ben. Demek ki... Bu hadis bakın arkadaşlar bu hadis müstedirekte geçiyor. Bu hadis ne demek biliyor musunuz? Bukhari'de geçmiyor. Müslim'de geçmiyor. Ama Bukhari'nin ve Müslim'in şartlarına göre sahihtir. Yani bu hadiste çok sahih bir hadistir. İmam hepinin bunun üzerine şey var kitap var zaten. Bu hadiste nedir? Oldukça sahih bir hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. "Udullah'a, Allah'a dua edin. Ve entum mûkinûne bil icabe. Çünkü siz nedir? E, yakın e, bir şekilde kabul edileceğine yakinen inan, inanarak dua edin. Bu haldir arkadaşlar. Şurası hal cümlesidir. Üd'ü Allah'a um dua edin ve entüm şu halde dua edin muqinune bil icabe İcabet edilecek. Bakalım nasıl? Allah'a icabet edileceğine kesin olarak inanmış şekilde dua edin. Allah'a icabet edileceğine Kein olarak inanarak dua edin famu bilin ki en Allah'a layak böyle dua dua dua emmin kalbin rafilin lahin Allah bakalım Evet Allah vemu bilin ki en Allah Allah layak böyle kabul etmez dua en duayı kabul etmez min kalbin kalpten rafilin gafil kalpten gelen yani kalpte kalptı karetmez Allah o duayı kabul etmez lahin Böyle boş oyun oylesi içerisinde umursamaz, ne bileyim, e, önemsiz gören bir kalbin duasını kabul etmez. Bakın bu hadis neyin delili arkadaşlar? Şurayı bir temizleyeyim ben. Bu hadisin ne ne delil olarak getirdiğimi kayyım. Şöyle yapalım, şöyle hızlıca bir şekilde bunu göstereyim ben size. Evet, bu hadisi bakın arkadaşlar li kalbi gördünüz mü ve ademi ikbalihi alallahi ve cemiyetih alihi vakt duaehi bakın şu cümle dedi ki İbn Kayyim bakın alim bir söz söyledi hemen delini de getiriyor böyle olacak işte ben her zaman diyorum İbn Kayyim'in sofrası zengin bir sofradır sözü söyledi ne dedi bakın sizin kitabınızda da evet Kalbin Allah'a yönelmemesi ve dua anında ona tam odaklanmaması sebebiyle kalpteki bir zayıflık sebebiyledir dedi. 1-2-3-4 dördüncü paragrafın 1-2-3-4 beşinci satırı. Kalbin Allah'a yönelmemesi. Ve imma li da'fil kalbi. Kalp Allah'a yönelmediği zaman dua kabul olmaz. Ey İbn Kayın bunun delili nedir? İşte bunun delili bu hadistir. Bakın bunun delili bu hadistir. Şu cümleyi şu cümleyi şu hadisle delillendirdi. Oldu mu arkadaşlar? Tabi böyle okuyacaksınız arkadaşlar böyle okuduğunuz zaman faydalı olur. Şu cümleyi şu hadiste delillendirdi. Yani bu hadisi niye getirdi durutururken? Dedi ki yakinin yakinen inanmış bir şekilde yakin yakin neyin ameldir? Kalbin amelidir bakın kalbin ameldir. Kalpte zafiyet olmayacak kalpte yakin olacak. i̇bn Kayyim dedi ki kalpte zafiyet olursa dua kabul olmaz. Hadiste de ne dedi kalpte yakin olacak kalpte gaflet olmayacak. Kalpte umursamazlık olmayacak. O halde biz Rabbimiz bizim duamızı kabul eder. Ve izâ se'eleke annî ve izâ se'eleke ibadi anni kullarım beni senden sorarlarsa fe inni gadî ben onlara çok yakınım. Bakın arkadaşlar burada müthiş bir incelik var. Burada müthiş. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şey sorduğu zaman Allah subhane ve teala diyor ki onlar sana şunu soruyor. Sen git onlara şunları söyle diyor. Mesela, yeselunuk ani'l-enfal, sana ganimetlerden sorarlar, kul onlara de ki. Cevabı sen ver ey Muhammed. Sana sordular, cevabı sen ver. Yeselunuk ani'l-hilal, sana hilallerden aylardan soruyorlar, kul de ki onlara sen cevap ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorulan sorular da Allah Subhanahu ve Teala cevabını verirken git onlara bunu söyle diyor. Burada ise "Ve ibadi kullarım" Beni sana sorarlarsa onlara de ki demiyor. Allah Subhanahu ve Teala bizzat kendisi cevap veriyor. Allah Subhanahu ve Teala bizzat Bakara suresi 186 olması lazım. Bizzat kendisi cevap veriyor. Git onlara de ki demiyor. Ve iza sa'alaka ibadi anni kul demiyor. Ben onlara çok yakınım. Yani Allah Subhanahu ve Teala duasında sadece yani sadece ona yönelmemiz için Kendisini tarif ederken ben size çok yakınım diyor. Bana dua ettiğiniz zaman duanıza icabet ederim. Allah Subhanahu ve Teala bizim dualarımıza icabet edecektir. Bundan yana hiç kuşkunuz olmasın arkadaşlar. Allah Subhanahu ve Teala bizim duamıza icabet edecektir. Evet, devam ediyoruz. Feza dawaun nafiun muzilul dâi. Bu çok faydalı bir eee ilaçtır. Hastalıkları giderme noktasında bu oldukça faydalı bir ilaçtır. Dua fayda veren ve hastalığı gideren bir ilaçtır. Ama kalbin Allah'tan gafil olması duanın kuvvetini kırar. Yine haram yemekte duanın kuvvetini yok eder. Haram yemekte duanın kuvvetini yok eder. Demek ki bir şey daha geldi. Duanın kabulünü engeller var. Haram yemek ve e, kalbin bunun sona değineceğiz. Şimdi bugün değinmeyeceğiz. Bugün şunu anlatıyoruz. Kalbin zayıflığı. Evet. Kalbin zayıflığıyla ilgili hadisi getirdik. Şimdi haram yemekle ilgili hadisi getireceğiz. Kema fi sahih muslimin min hadis Ebi Hureyre. Ebu Hureyre'den gelen hadiste olduğu gibi. Ya eyyuhun nas inna Allah tayyibun la yakbul illa tayyiba. Ey insandır. Allah tertemizdir ve temiz olanı sever. Ve inna allaha emeral bima emera murselin. Ve inna muhakkak ki Allah... Emre emretti, el müminine müminlere emretti, bima o şeyi emretti ki emre bihi emrettiğine el Murseline Resullere emrettiği şeyi Allah müminlere de emretti. Bu hadistir arkadaşlar sayım üstünde geçiyor. Neymiş Allah'ın emrettiği? Ya eyhe ey Allah'ın rasulü, ey rasul, ya eyhe ey rasuller, kulu min tayyibati, temiz olandan yiyin. Ve alim ve amelu salihan salih amel alim. Şüphesiz ki ben sizin yaptıklarınızı biliyorum. Ya ayyuhallazina amanu ey iman edenler <gülüyor> kulû min tayyibati mâ müthiş bir şey ya Allah. Bakın arkadaşlar. Müthiş bir şey. İbn Kayyim iki ayeti arka arkaya getirdi. Birisi Minun suresi 51. ayet, diğeri de Bakara suresi 172. ayet. Niye hikaye getirdi sizce? Şimdi burada kaydı durdurun. Ayetlere bakın arkadaşlar. Niye iki ayet getirdi? Arka arka iki ayetin için getirdi. Evet. Şimdi çok tatlı bir şey bu ya. Yani böyle İbn Kayyim'in inceliklerini. Şimdi İbn Kayyim hadisi getirdi. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki tane ayet okudu. Bakın. İki tane ayet okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niçin hikaye okudu? Bak dedi ki İnnallâhe Allah Nerede bizim bu kalemiz? Evet. Allah emra emretti. El müminine müminlere emretti. Bak Allah subhanetine bu ayette. İkinci ayette müminlere emrediyor. Ya eyyühellezine amenü ey müminler. Bak müminlere emretti. Ne emretti? Rızıkların size verdiğimiz rızıkların temizini yiyin. Şu emir müminleredir. Gördünüz mü? Bu emir müminlere. Bak Resulade ve inna Allah amara'l mu'minina bima amara bihi'l mursalin. Rasullere emrettiğini. Şu da rasullere. Bak. Demek ki Allah Subhanahu ve Teala Müminun suresinin 51. ayetinde rasullere emirde bulunmuş. Bakara suresinin 172. ayetinde de müminlere emri emirde bulunmuş. İki emre bakıyoruz. Kulûmin tayyibati. Temiz olan iyiin. Kulu min tayyibatin temiz olan yiyin gördünüz mü? Allah subhanahu wa ta'la hem müminlere hem de bütün rasullere ne yapmış? Aynı şeyi emretmiş. Bu bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu bize oldukça önemli bir hususu gösteriyor. Bu bize oldukça önemli bir hususu gösteriyor arkadaşlar. Bakın iyi dikkat edin şimdi. Temiz yemek hem rasullere hem de müminlere emredildiğine göre... İslam dininin en önemli Esasıdır temiz şeylerden Yemek yiyeceklerini temiz Tutmak rızgına helal Tutmak Allah'ın helal Söyledi helal olarak belirlediklerinden Yemek haram yememek Yiyeceğine haram karıştırmamak Haram yolla elde edilen Kazançlardan yiyecek Temin etmemek İslam dininin En önemli şiarıymış Niçin niçin arkadaşlar Çünkü Allah subhanahu ve teala Kulu min tayyibati mine tayyibati temiz olan yiyin emrini bütün Rasullere yapmış. Bakın Allah temiz olanlardan yiyin diye bütün Rasullere yiyin diye bütün Rasullere emretmiş. Müminlere emrettiği gibi. Müminlere emrettiği gibi. Evet oldu değil mi arkadaşlar? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste devam ediyor. <gülüyor> Sonra ben Arapçasını okumayayım. Çünkü vaktimiz ilerliyor. Birkaç bir şey de okuyacağım daha çünkü size. Resulullah daha sonra bir adamdan bahsetti. Uzun bir sefere çıkmıştı bu adam. Saçı başı dağınıktı. Toz içindeydi. Ya Arap, ya Arap diyerek ellerini göğe kaldırıyordu. Ama adamın yediği haramdı, içtiği haramdı, giydiği haramdı, haramla beslenmişti. Bu duaya nasıl icabet edilsin? İbn Kayyim bu hadisi de arkadaşlar şu hadisi neye delil getirdi bakalım? Gelelim buraya. Evet, buraya del getirdi gördünüz mü? Dua icabet edilmez. Ey İbn Kayyim sen dedin ki duaya ve imma li husulil mani' min el icabet. Duaya edilmemesi için bazı engeller olabilir. Ey İbn Kayyim nedir? Haram yemek engeldir. Ee, kalbin günahlarla oyalanması engeldir. Kalbin gaflette, şehvette, oyun ve eğlencede olması günahan engelidir dedin. Şey, dua'nın engelidir dedin. Peki bu söyledikliğin delili nedir bize? Delilini getir. İşte delilini burada getirdi. Yediğin haramsa, içtiğin haramsa, giydiğin haramsa, beslendiğin haramsa, duaya icabet edilmez dedi. Şimdi arkadaşlar, dedim ya ben size, ee ben size dedim ya. Kitap nasıl okunur? Kitapta neye dikkat edilir? Şimdi ben bu hadisi okudum. Bu hadisi okudum. Bakın sayfa 14'te Müslim diyor. Kitap hadis nerede geçiyormuş Müslim? Ben her zaman şunu söylerim. Bir, evinizde temel kaynaklar olacak. Neler olacak? Bir, Buhari'nin şerhi mutlaka olacak. Fethülbari 15 cilt. 15 cilt evet. İki, Müslümin şerhi evinizde mutlaka olacak. İmam Nebevi'nin Müslüm şerhi 12 cilt. 3. İbni Kesir tefsiri kesinlikle evinizde olacak. Şimdi ben bu kitabı okurken ne yaptım? Hadis Müslim'de geçiyormuş. Öyle mi? Hadis Müslim'de geçiyormuş. Hemen gittim. Müslim'den bu hadisi buldum. Evet arkadaşlar. Müslim'den bu hadisi buldum. Beşinci ciltteymiş. Açtım. Evet. Beşinci cilt 128. sayfada. İmam Nevevi diyor ki. Bu hadis-i şerif İslam'ın temel dayanıklarından. Hükümlerin üzerine bina edildi esaslarından bir tanesidir. Bu hadis yani biraz önce okuduğumuz hadis Allah subhanehu ve teala müminlere ne emretti, nebilere ne emrettiyse müminlere de emretti. Allah temizdir, temiz olanı sever. Temiz yiyin. Allah Subhanallah Resulü'ne de temiz olanı temiz olandan yemelerini emretti. Müminler de emretti. İşte bu hadisle ilgili İmam Nebevi diyor ki İslam'ın en temel dayanaklarından bir tanesidir. İslam ahkamının üzerine çıkarıldığı binalardan bir tanesidir diyor. Şimdi İmam Nebevi bunu diyor. Daha sonra bu hadisten bazı hükümler çıkartıyor onu okuyayım sonra bir cümle var ona bakacağız. Helal maldan infak etmek teşvik edilirken böyle olmayandan infak yasaklanmıştır. Helal maldan infak edeceksin haramdan infak yasaktır. Yani haramdan yapılan infak hiçbir manası yoktur. Yiilen, içilen giyilen ve benzeri şeylerin herhangi bir şüphe varsa bunlar katıksız helalden olması gerekir diyor. Herhangi bir şüphenin bulunmadığı yiyeceğin, içeceğin, giyeceğin herhangi bir şüphenin olmadığı katıksız neden olmalıdır? Helalden olmalıdır. 3- Dua etmek isteyen bir kimsenin bu gibuslara başkasından daha çok itina etmesi gerekir. Yani madem dua edeceksin bunlara itina edeceksin diyor İmni İmam Nevevi Bunları anlatmış. Şimdi ben başka bir noktaya dikkatinizi çekeceğim sizin. Ben bu kitaptan İmam Nebevi'den buldum. Yani bakın. Öyle kitap eline aç 150 sayfa oku değil. Ben Kalbin ilacını okuyordum. Bir hadise denk geldim. Müslüm'de geçiyor. Önemli de bir hadis. Ben buna İmam Nevevi'den bir bakayım dedim. İmam Nevevi'den baktım. İmam Nevevi diyor ki ben bu hadisi 40 hadis isimli eserimde zikrettim diyor. Çok önemli olduğu için 40 hadis isimli eserimde zikrettiyim. Bu sefer benim aklıma şu geldi. Ha. 40 hadiste zikredildiğine göre 40 hadisi şerh kim var? İbn Recep el-Hambeli var. -hikem. Bu kitap böyle evinizin köşe taşı olacak arkadaşlar. Bu bu kitabı beş kere falan okuyacaksınız. i̇bn Recep el Hambeli ne yapmış? Bunu şerh etmiş 10. hadiste. Ben biraz bunlardan bahsedeyim. Vaktimiz geçiyor ama geçsin boşver sohbet ediyoruz. Ramazan'dayız. Biraz bahsedeyim bunlardan. Bir arkadaşlar. Dedik ki bizim en önemli hadis kaynağımız Buhari'dir. Buhari'dir en önemli. Bunun en önemli şerhi Fethül Bari'dir. Yazarı İbni Hacer hadiste zirve Askalani'dir. Evet. İbni Hacer El Askalani'dir. Bu evinizde kesinlikle bulunacak arkadaşlar. Bu evinizde kesinlikle bulunacak. Yani hocam çok pahalı. Yemeyin, içmeyin alın. Bu evinizde kesinlikle bulunacak. Türkçesi var. İhtisar şeklinde çok güzel de bir tercümesi var. Bunu mutlaka alın. İkinci en önemli kaynağımız bizim Müslim'dir. Sayı Müslim'dir. Hadis kaynağı. Bunun da en şeyi, en önemli e, şerhi el Ben de bu iki eserin hem Türkçesi hem Arapçası var. Yazar Muhyiddin Nebebi'dir. ...müthiş bir alimdir bu. İmam Nebevi... ...oldu mu? Evet. Bu ikisi kesinlikle olacak. Bunlardan bahsettik. Şimdi İmam Nevevi, ...İmam Nebevi yani şu... ...şimdi Buhari'nin yazarı İmam Buhari'dir. Müslüm yazarı İmam Müslim'dir. İmam Nevevi ile İbni Hacer... ...bunların şarihedir. Karıştırmayın. Yani hadisleri toplayan İmam Buhari... ...o hadisleri şerheden açıklayan İbni Hacer'dir. Hadisleri toplayan İmam Müslim'dir. O hadisleri şerh eden, açıklayan İmam Nebevi'dir. Şimdi İmam Nebevi. İmam Nebevi. Buraya geldik şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en özlü 40 hadisini toplamak için bir risale yazmış. Erba'in, 40'lık yani. 40 hadis ismini koymuş ama burada 42 tane hadis var arkadaşlar. Toplam kaç hadis var? 42 hadis. Oldu mu? Toplam kaç hadis var? 42 hadis var. Evet. Arkasından gelen İbnü Recep el-Hambeli. Siz bunu biliyorsunuz değil mi? İbn Kayyim'in talebesi. İbnü Recep el-Hambeli. Bu 42 hadise 8 daha eklemiş. Toplam 50 hadis olmuş ve bu 50 hadisi şerh etmiş arkadaşlar. Bu 50 hadisi şerh etmiş. 3 cilt olarak burada var. Bulabilirsiniz bu Semerkant'ı alın bulamazsanız itisamım var. Onu alın. iki cilt ama bulabilirsiniz bunu alın. Piyasada var mı yok mu ben bilmiyorum. Benim vaktim yani bunların tercümeleri kötü onu söyleyeyim. en yani çok iyi değil. Benim vaktim olsa şunu çok güzel bir tercüme ederim. Dili çok ağır. Mütercimler anlamadığı yerde atlamışlar. Sallamışlar yani biraz. Ama ibarileri güzel. Öyle baştan sona kötü değil. Bazı problemler var ama en güzeli bu. En güzel tercümesi bu. Ee, İbn-i Recep bu 50 hadisi arkadaşlar, bu 50 hadisi cami'ül ul ulum velikem. Hikmetleri ve ilimleri toplayan, kitabın ismini görüyor musunuz? Hikmetleri ve ilimleri toplayan demektir. Burada şerh etmiş, burada uzun uzun bu 50 hadisi şerh etmiş. İşte bu okuduğumuz... Hadisi de şerh etmiş. Bununla ilgili birkaç nokta var. Ben onlara şey yapacağım. Diyor ki bu hadisle ilgili Allahu Teala sadece temiz olanı kabul eder sözleri hakkında şudur. Allahu Teala bir ameli ancak onu ifsad eden bütün eksiklerden arınmış ve temiz olması durumunda. Mal ile yapılan ibadetlerde ancak helal ve temiz olması şartıyla kabul eder. Ooo bak çok güzel açtı arkadaşlar. Dedi ki allah Allah ibadetlerde temiz olanı sever. Bakın bu da dedi. Bir ameli ancak onu ifsad eden şeylerden uzaklaşıldığı zaman kabul eder dedi. Bence biz burada duralım. Çünkü 48 dakika oldu. Buradan devam edelim. Burası çok önemli arkadaşlar. Bu yüzden benim burayı izah etmem lazım. 10-15 dakika izah etmem lazım. Burası çok önemli. Amellerle ilgili önemli hususlar zikredilecek. Bundan dolayı bence burada duralım. Yarın bunda buradan devam edelim ama bugün bayağı güzel bilgiler öğrendik değil mi arkadaşlar? Bakın bir taraftan da genel kültürünüz artıyor. İbn-i Recep ne yapmış? İmam Nevev'i ne yapmış? Güzel bilgiler öğrendik. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vaktimiz biraz uzadı mı olsun. Ben yorumlarınızı takip ediyorum. Böyle karşılıklı sohbet havasında olduğu için YouTube'da olduğu gibi baştan sona 40-45 dakikalık ders şeklinde değil de sohbet havasında yazarak çizerek olduğu için biraz daha şey oluyor sizin için. Öyle fazla zor olmuyor. Bu arada imtihan sonuçlarını takip ediyorum. Ee, ne kadar derse önem verdiğinizi takip ediyorum. Çok güzel arkadaşlar. Yani bakıyorum ders 45 dakikalık. Bir arkadaşın ismine bakıyorum. Biz buradan sizin hareketlerinizi görebiliyoruz. 70 dakika 80 dakika ayırmış derse. Demek ki 45 dakikalık dersi iki kere izlemiş. Veya bazı bölümlerini sardırmış filan. Bakıyorum mesela bir arkadaşımız gündüz girmiş. 45 dakikalık derse 45 dakika ayırmış. Gece girmiş 55 dakika tekrar ayırmış. Çok güzel arkadaşlar. Siz böyle devam ederseniz bakın. Ben de böyle devam ederim. Bu etki tepkidir arkadaşlar. Siz öyle devam ederseniz ben de bu kadar kaynaktan hazırlandım geldim bakın. Yani bir buçuk iki saat boyunca bu derse hazırlandım. Hadise gittim araştırdım. Başka başka kaynaklara baktım. Size ne sunabilirim yeni bir şey. Bu karşılıklıdır. Ve size söz veriyorum. Siz böyle devam edin. Ramazan'dan sonra da öyle güzel dersler çıkartırız ki yani YouTube'u falan bırakırız artık hiç YouTube'a falan o kadar vakit ayırmaya gerek yok. Burada kendi kendimize 8-10 kişi 50-100 kişi hiç fark etmez böyle çok güzel ilmi dersler yaparız, imtihanlar yaparız. Böyle güzel düşüncelerimiz var. Bu arada yeni bir bilgisayar aldık çok yüksek bir miktarda alamamıştık ama şimdi aldık. Sitemizin uygulamasını yapacağız. Yani siteye girerken zorlanmayacaksınız. Telefonunuzda Twitter gibi, Facebook gibi, Instagram gibi duracak. Tıkladığınızda siteye gireceksiniz. Şu an teknik ekip çalışıyor. Ramazandan sonra... Sitenin şahadet mektebinin uygulaması yapılacak inşallah. Peki bu kadar yeter olsun arkadaşlar. Güzel bir dersti. Anlatırken ben çok zevk aldım. Umarım siz de çok zevk alırsınız. Birbirimize dua etmeyi ihmal etmiyoruz. Ben buradan size dua ediyorum. Rabbim bütün hayırların kapısını size açsın. Rabbim hayrın tamamını sizlere acil kılsın. Rabbim şerrin tamamından sizleri muhafaza buyursun. Ve ahiru du'vana elhamdülillahi rabbil